Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ebu Abil Umre, Umre babları 1- Umrenin vücubu ve fazileti babı ve İbni Umar radıyallahu anh her bir kimse üzerinde muhakkak bir hac ve bir umre borcu vardır demiştir İbni Abbas radıyallahu anh da şüphesiz ki umre Allah'ın kitabında hac ile beraber dikletilmiştir Hacı da Umre'yi de Allah için tam yapın. Bakara söylesi Suresi 196. ayette böyle buyuruldu demiştir. Ebu Salih Rehkan Es-Semman'dan o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umre, diğer Umre'ye kadar ikisi arasındaki zaman içinde işlenilen küçük günahlara kefarettir. Meblul yani kabul edilmiş hac ise onun karşılığı bazı günahların affedilmesi değil ancak cennette buyurmuştur. İki, had yapmadan evvel umre yapan kimse babı. Bize İbn-i haber verdi ki, İkrime İbn-i Halid İbn-i Umer'den, Umer'e had evvel, İbnü Umer'e hacdan evvel yapılan umreyi sormuş. İbn-i Umer anh, 5 yoktur. Hacdan evvel 10 yapılabilir diye cevap vermiştir. İklima İbni Halid dedi ki, İbni Umer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac yapmadan evvel 10 yaptı dedi. Ve İbrahim İbni Sa'd şöyle dedi. Peygamber ve İbrahim İbni Sa'd şöyle dedi. Muhammed İbni İshak şöyle demiştir. Bana İkrime İbni Halid tahdis edip şöyle dedi, ben İbni Umar'a bunu sordum deyip yukarıdaki hadisin benzerini haber vermiştir. Bize İbni Cüreyç haber verdi, İkrime İbni Halid, ben İbni Umar'a hacdan evvel Umre yapma meselesini sordum deyip yukarıdaki hadisin benzerini söylemiştir. Müfessir Mücahit İbni Ceviş şöyle demiştir. Ben Uğur ve İbni Zübeyir ile beraber Medine mescidine girdim. Abdullah İbni Ömer'i Ayşe'nin hücresine dayanıp oturmuş halde bulduk. Bazı insanlar da mescitte kuşluk namazı kılıyorlardı. Biz İbni, İbni Ömer'e bunların kuşluk vaktinde mescitte topladıkları namazlarını yani doğum hükmünü sorduk. İbni Ömer, Kuşluk namazı için bu sıfatta mescitte toplanmaları bidattır diye cevap verdi. Sonra umar İbni Umar'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç kere umre yaptı diye sordu. İbni Umer birisi Recep ayında olmak üzere dört umre yaptı. Biz İbni Umar'ın bu son cevabındaki hatayı kendisine reddetmeyi istemedik. Bu sırada biz müminlerin annesi Ayşe'nin kendi odası içinde dişlerini fırçalamasından dışarıya çıkan işittik. İzin alarak yanına girdiğimizde Urva teyzesi sıfatıyla Ayşe'ye Ya anne, ey müminlerin annesi, Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Ömer'in çözünmekte olduğu sözü işitmiyor musun? dedi. Ayşe ne söylüyor dedi. Ürve İbn-i Zübeyir i̇bn Ömer olmak üzere dört umre yaptı diyor. Ayşe Allah Ebu Abdülrahman'a rahmet etsin. Resulullah'ın yaptığı umrelerin de kendisini muhakkak şahit olmuştur. Halbuki Resulullah Recep ayında katıyan umre yapmamıştır. Ürve i̇bn şöyle demiştir. Ben teyzem Ayşe'ye İbn-i peygamberi biri Recep donban dört umre yaptı sözünü sordum. Ayşe Resulullah Recep ayında umre yapmadı dedi. Kata'da İbni Diyame'den şöyle demiştir. Ben Enes İbni Malike, Peygamber sallallahu aleyhi kaç kere umre yaptı diye sordum Enes. Dört umre yaptı. Müşriklerin kendisini Mekke'ye girmekten men ettikleri altıncı hicret yılının Zülkade ayındaki Hudeybiye umresi, Resulullah'ın Mekkeliler ile sulh anlaşması yapmış olduğu yılın gelen senesi Zülkade'sinde yaptığı kaza umresi tam ne Huneyn ganimetini taksim ettiği zaman olan hicretin 8. senesindeki Cilane umresidir dedi. Katada dedi ki ben Emes'e Resulullah'a kaç hat yaptı diye sordum. Emes bir hac yaptı diye cevap verdi. Katar'da şöyle demiştir. Ben Enes'e peygamber kaç umre yaptı diye sordum. Enes peygamber Mekke'liler kendisini geri çevirdiği yerde Hüzeybiye umresi. Hüzeybiye'den sonra gelen senedeki kaza umresi. 8. senede Zulkadir'deki Cirani'de bir umre ve haccı beraber bir umre yaptı dedi bize hemmam yukarıda geçen ismatla tahdis etti. Bana Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 defa umre yaptı. Bunlardan yalnızca hac ile beraber yaptığı umresi müstesna. Diğerleri hep Zulhade ayında. birden dönüşteki umresi, ertesi yıldaki umresi, Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan Cirane'den yaptığı umresi ve hacı ile beraber yaptığı umre demiştir. Bize İbrahim İbni Yusuf, babası Yusuf İbni İshak'tan tahdis etti. O şöyle demiştir, ben Mesuka, Ataya ve Mücahide, Resulullah kaç defa umre yaptı diye sordum. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haç yapmadan önce Zülkada ayı içerisinde umre yaptı dediler ve dedi ki ben, el İbni Azif radiyallahu anh tanıştım. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac etmezden evvel Zulkade ayı içinde iki kere umre yaptı diyordu. Dört. Ramazan ayında yapılacak umre babı. Ata şöyle demiştir. Ben İbn Abbas'tan tanıştım. O bize haber verip şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir kadına i̇bn Abbas bu kadının ismini söyledi ama ben şimdi onun ismini unuttum. Seni bizimle beraber yapma yapmaktan alıp koyun mane nedir diye sordu kadın. Bizim bir su taşıyan devemiz vardı. Bu su devesine Ebru falan oğlu binip hacca gittiler. Kadın kendi kocası ile oğlunu kastetmiştir. Evde bir su çekme devesi bıraktı. Biz de onunla bahçemizi suluyoruz dedi. Ramazan ayı olduğu zaman sen o ay içinde bir umre yap. Çünkü Ramazan içinde yapılacak umre sevapça bir hac gibidir. Yahut Resulullah'ın söylediğinden olarak ona yakındır buyurdu. 5. muhasap gecesinde ve ondan başka gecelerde umre yapmak bağlı. Bize Hişam babası Urveden taksit etti ki Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Bizler Resulullah'ın beraberinde Zulkade'yi tamamlayıcılar, Zulhidçe ayının hilalini karşılayıcılar olarak Zulhidçe'ye doğru Medine'den yola çıktık. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sizlerden her kim hac niyetiyle ihrama girip terbiye etmek isterse öyle hac ihramına girsin ve terbiye etsin. Umre niyetiyle ihrama girip terbiye etmek isteyen de umre niyetiyle ihrama girip terbiye etsin. Ben de eğer kurbanı sevk etmemiş bulunsaydım muhakkak ki umre ile ihrama girer terbiye ederdim buyurdu. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, bizden kimimiz umre niyetiyle ihrama girip terbiye etti. Kimimiz de has niyetiyle ihrama girip terbiye etti. Ben de umre niyetiyle ihrama girip terbiye edenlerden idim. Ben halim olduğum halde arıza günü bana yaklaştı. Ben halimi peygambere şikayet ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umrenden var ki, üzere başını saçlarını çöz, taran ve niyetiyle ihram ve terbiye et buyurdu. Haç fiillerini bitirip de muhasap gecesi olduğu zaman beraberinde kardeşim Abdurrahman'ın telin mevkiine yolladı. Ben de evvelce başlamış olduğum o umrenin yerine oradan bir umre niyetiyle ihrama girip terbiye ettim. 6. Tenin mevkiinde umra yapmak babı. Bize Sufyan İbni Uyayn'e Amr İbni Dinar'dan tahsis etti. O Amr İbni Evster işitmiştir ki Ebu Bekir oğlu Abdurrahman ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine kız kardeşi Ayşe'yi bineğinin arkasına bindirmesini ve ona temizden umre yaptırmasını emretmiş olduğunu haber verdi. Sufyan bir kere ben Amr İbn-i işittim. Ben bunu Amr İbn-i kaç kere işittim demiştir. Hatta şöyle demiştir. Bana Cabir i̇bn Abdullah radıyallahu anh şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri has niyetiyle ihrama girip terbiye ettiler. İhrama girdiklerinde peygamber ile Talha'dan başka kimsenin beraberinde kurban yoktu. Bir de Yemen'den gelmiş olan Ali'nin beraberinde kurbanlık hayvan vardı. Ali, ben Resulullah'ın İhrama girdiği gibi İhrama girdim terbiye ettim demiştir. Mekke'ye geldiğimizde Resulullah sahabilerine İhrama girerken niyet ettikleri Hacc-ı Umre'ye çevirmelerine ve Kabe'yi tavaf etmelerine, sonra saçlarını kısaltmalarına ve İhram'dan çıkmalarına izin verdi. Yalnız beraberinde kurban bulunanların İhram'dan çıkmamalarını emretti. Hacı Umre'ye ve memur olan sahabiler bu hale takip ederek, biz cinsiyet aletlerimizden meni damlatır hazde minaya gideceğiz de Resulullah İhram'ı kalacak dediler. Sahabilerin bu sözü peygambere ulaşınca hac aylarında Umre'nin cevazını Şimdi bildiğim gibi ihrama girerken de bilmiş olsaydım kurbanını sevk etmezdim ve yanımda kurbanlığım olmasaydı şimdi ben de sizin gibi ihramdan çıkardım buyurdu. Ayşe de hayırlı oldu. Ayşe'nin bu halinde haç mesleklerinin hepsini yerine getirmesin hepsini yerine getirdi. Yalnız Beyti tavaf etmedi. Sahabi dedi ki Temizlenince beyti tavaf etti. Akabinde Ya Resulallah, sizler bir umre ile bir hac ile gideceksiniz de ben bir hac ile mi gideceğim dedi. Resulullah Ebu Bekir'in oğlu Ayşe'nin beraberinde tenime kadar çıkmasını emretti. Böylece Ayşe hactan sonra Zulhidçe ayının içerisinde bir umre yaptı. Ve Resulaka İbni Malik İbni Cuş'un peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Akabe cemresine taş atarken Peygamber'e kavuştu da Ya Resulallah hac aylarında umre yapmak işin hus hususi olarak sizlere mi mahsustur diye sordu. Resulallah hayır yalnız bize has değildir fakat kıyamete kadar daimdir buyurdu. 7. Hacı tamamladıktan sonra kurbansız olarak umre yapmak babı. Ayşe radiyallahu anh haber verip şöyle dedi. Biz de Resulullah'ın beraber, beraberinde Zulhid'ce ihlaline doğru Medine'de yola çıktık. Resulullah miskatta her kim umre niyetiyle ihrama girmek isterse öylece ihramı, ihrama girip terbiye etsin. Ve hac niyetiyle ihrama girip terbiye etmek isteyen de hac niyetiyle ihrama girip terbiye etsin. Ben de eğer kurbanını sevk etmemiş bulunsaydım muhakkak umre niyetiyle ihrama girip terbiye ederdim buyurdu. Bunun üzerine sahabelerden kimi umre niyetiyle ihrama girip terbiye etti, kimi de yalnızca hac niyetiyle ihrama girip terbiye etti. Ben de umre niyetiyle ihrama girip terbiye edenlerden idim. Ben Mekke'ye girmeden önce Selim mevkiinde hayzlandım. Ben haizliyken arıka günü gelip çattı. Ben halimi Resulullah şikayet edip söyledim. Resulullah onları bırak, başını saçlarını çöz, taram has niyetiyle terbiye et buyurdu. Ben de öyle yaptım. Nihayet hacı bitirdikten sonra muhassapta kaldığımız gece olunca Resulullah erkek kardeşim Abdurrahman'ı benimle tenime yolladı. Abdurrahman Ayşe'ye bineyinin arka tarafında bindirip götürdü. Ayşe orada, oradan evvelce başladığı umresinin yerine yeni bir umre niyetiyle ve ihrama girip terbiye etti. Böylece Allah Ayşe'nin hattını ve umresini yerine getirdi ve bu umreden dolayı kefaret olarak ne kurban ne sadaka ne de oruç tutmak lazım geldi. 8- <gülüyor> Umre'nin ecebi yüklenme yorgunluk miktarına göredir babı. El Kasım el Esvet ikisi de şöyle demiştir. Ayşe radiyallahu anh Ya Resulallah insanlar hac ve umre ibadetlerinin ikisini de yapmış olarak dönüyorlardı. Ben ise bir hac ibadetiyle dönüyordum denir. Peygamber tarafından kendisine bekle. Temizlendiğin zaman temine kadar Çık. Oradan umre niyetiyle ihrama girip terbiye et. Umreni tamamladıktan sonra filan yere yanımıza gel. Lakin yapacağın umre, senin yüklenileceğin harcama miktarına göre veyahut harcayacağın yorgunluk nev'ine derecesine göredir buyurdu. 9. Umre yapan kimse, umre tavafını yaptıktan sonra Mekke'den çıktığı takdirde umre tavafı ona Veda tarafı yerine kafi gelir mi? Babı. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Bizler hac ayları içinde ve hac hanamları içinde olan yani hac halleri, hac yerleri, hac zamanları içinde hac niyetiyle ihrama girip terbiye ediciler olarak Medine'den yola çıktık. Nihayet Mekke'nin hududu olan serif mevkiinde konakladık. Peygamber sahabilerine, reskinin yanında kurban yoksa ve Hacını umreye çevirmek isterse o böyle yapsın. Ve beraberinde kurban olan kimseye gelince o hacını umreye çevirmesin buyurdu. Peygamberin yanında kurbanlıkları vardı ve bunlar için umre yapmak mümkün olmadı. Bunun için umre yapmak mümkün olmadı. Ben hac mesleklerini yerine getiremeyeceğim diye ağlıyorum. Peygamber ne nedir seni ağlatan diye sordu. Ben de seni sahabelerine söylemiş olduğun sözlerini söylerken işittim. Ben ise umreden taraf saydan ben oldum. dedim. Peygamber halin nedir diye sordu. Ben namaz kılamıyorum dedim. Peygamber bu hal sana zarar vermez. Sen de Adem kızlarından bir kanınsın. Onların üzerine yazılmış olan şey senin üzerine de yazılmıştır. Sen hac niyetiyle sabit ol. Umulur ki Allah seni umre ile de rızıklandıracaktır. Ayşe dedi ki artık ben peygamberin emrettiği gibi hac niyetin içerisinde bulundum. Nihayet hac fiillerini bitirip de minadan dağıldığımız ve akabinde muhasapta konarladığımız zaman Resulullah kardeşim Abdurrahman'ı çağırdı ve kız kardeşin Ayşe'yi haremden çıkart ve umre niyetiyle ihrama girip terbiye etsin. Sonra umre tavafını bitirdiğinizde ben sizleri işte burada bekliyorum dedi. Biz umremizi bitirince gecenin ortasında oraya geldik. Resulullah umremizi yapıp bitirdiniz mi diye sordu. Ben evet yapıp bitirdik dedim. Bunun üzerine Resulullah sahabeleri içinde hareket emriye nida etti, ettirdi. İnsanlar sabah namazından evvel beyti ve daha edenler de hep beraber hareket ettiler ve Resulullah kendisine, kendisi de Medine'ye yönelerek yola çıktı. 10. Bab İnsan hacdan yapacağı şeyleri Umre'de de yapar. Bize ata tahdis edip şöyle dedi. Bana Yala İbni Umeyye'nin oğlu Safvan babasından tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber Cilan'da iken yanına bir kimse geldi. Gelen kimsenin üzerinde hem bir cübbe vardı hem de kendisine Haluk denilen güzel koku eseri yahut da sarı boya demiştir. Bulunuyordu. Bu zat peygambere Umrem'de bana nasıl yapmamı emredersin dedi. Tam bu sırada Allah peygambere vahi indirdi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen bir Bez örtündü. Ben de üzerine vahiy indirirken peygamberi görmüş olmam olmamı çok arzu etmiştim. Ömer hemen bana gel üzerine Allah vahi indirmiş olduğu halde peygambere bakman seni sevindirir mi? dedi. Ben evet dedim. Ömer örtünün bir tarafını kaldırdı ve başını örtüğün içine sokup peygambere baktım. Peygamberin bilmediği homurdaması vardır. Ravi dedi ki zannediyorum ki erkeklere yavrumun homurdaması gibiydi. Peygamberden bu hal açılınca umreden soran kimse nerede diye buyurdu. Yanına birisi getirildi ona kendinden bu cübbeyi çıkar. Elbisenin ve bedenindeki bu kokunun izini yıka. Sarı boyayı da pampak temizle. Bir zapta göre sarı boyadan sakın hatçında yapacağın fiillerin benzerini umrel içinde yap buyurdu. Şöyle demiştir. Ben peygamberin zevcesiyle teyzem Ayşe'ye şunu söyledim. Ben bunu söylediğim zaman yaşı küçük bir genç halindeydim. Mübarek ve olan Allah'ın şu kavli hakkında rehin nedir? Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. İşte kim o beyti haç ve umre ile ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine beys yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Çünkü Allah taatlerinin ecrini veren ve hakkıyla bilendir. Makara suresi 158. ayet. Ben Safa ile Merve arasında dolaşmaktan dolayı hiçbir kimse üzerine günah olacağını zannetmiyorum dedim. Ayşe hayır. Ayetin manası asla dediğin gibi değildir. Eğer bu ayetin manasını senin söylemekte olduğun gibi olsaydı Safa ile Merve arasında dolaşmakta günah yoktur suretinde olurdu. Bu ayet Ensar hakkında indirilmiştir. Onlar İslam'dan evvel Menat Putu'na ibadet ediyor ve ibadet için terbiye ediyorlardı. Menat Putu Kudeyd mevkiinde hizasında bulunuyordu. Onlar kendi putları karşısında bulunan Safa ile Merve putları arasında say etmeyi günah sayarlardı. İslam dini gelince Ensar bunu Resulullah'a sordu. Bunun üzerine Yüce Allah şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. İşte kim o haccı, o beyti hac ile umre niyeti ziyaret ederse bunlar güzelce tavaf etmesinde üzerine bir günah yoktur. Bakara 158. ayetini indirdi. Sufyan İbni Uyeyme Ebu Muaviye Hişam'dan yaptıkları rivayette Hişam Urve'den o da Ayşe'den onun Safa ile Merve arasında dolaşmadıkça Allah hiçbir kimsenin hatını ve umresini tamam etmez dediğini ziyade etmişlerdir. 11. Bab Umre yapan kişi ihramdan ne zaman çıkar? Ve ata Cabir'den Söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında beraberinde bulunan sahabelerine niyet etmiş oldukları haclarını umreye çevirmelerini beyti ve safaylı merva arasında dolaşmalarını sonra saçlarını kısaltıp İran'dan çıkmalarını emretmiştir. Abdullah İbni Ebi Efva anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeybiye anlaşmasının hükmü ile olan Kaziye umresini yaptı. Biz de onun beraberinde bu umreyi yaptık. Resulullah Mekke'ye girince beyti tavaf etti. Biz de onun beraberinde beyti tavaf ettik. Resulullah Safa ile Merve'ye gelip onlar arasında say etti. Bizler de onun beraberinde bu iki tepeye gelip onun beraberinde say ettik. Bu sırada biz Resulullah'ı Mekke ahalesinden herhangi bir kimsenin ona atış yapmasından perdeleyip koruyorduk. Ravi İsmail dedi ki benim bir arkadaşım Abdullah İbni Ebi Efva'ya Resulullah o zaman Kabe'ye girdi mi diye sordu. O Hayır Resulullah o da Kabe'ye girmedi dedi. Arkadaşım yine Abdullah'a biz Resulullah'ın Hatice binti Hüveylit için söylediği sözü tahdis et bize dedi. Abdurrahman İbni Ebi da. Resulullah Hatice'yi cennette inciden yapılmış bir evle müjdeleyiniz ki onun içinde gürültü yoktur. Çalışıp yorulma yoktur buyurdu. Amr İbni Dinar şöyle demiştir. Biz İbni Umar'a Umresinde beyti tavaf etmiş fakat henüz Safa ile Merve arasında sahip etmemiş olan bir kimse kadınla gelebilir mi diye sorduk. İbni Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldi. Beyti yedi kere dolaştı. İbrahim makamının arkasında iki rekat namaz kıldı. Akabinde Safa ile Merve arasında yedi kere dolaştı. Ve muhakkak ki size Allah elçesinde pek güzel bir örnek vardır. El-Ashab suresi yirmi bininci ayeti söyledi. Amr İbni Diner dedi ki bize İbni Umer'e sorduğumuz şeyi Cafer İbni Abdullah'a da sorduk. O Sakın ha. Safa ile Merve arasında dolaşmadıkça kadınla Yaklaşmasın dedi. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Yemen'den Mekke'ye peygamberin yanına geldim. Peygamber Mek Mekke'nin bat hatında devesini çükertmiş yani burada konaklamış haldeydi. Peygamber bana hadde niyet ettin mi diye sordu. Ben evet niyet ettim dedim. Peygamber hangi nevi had ile irama girip terbiye ettim dedi peygamberin ihramlanması gibi ihrama girip lebbeyk okudum dedim peygamber güzel yaptın sen beyti tavaf et safayla merve arasında da say sonra da ihramdan çık buyurdu benim beraberinde kurbanlığım yoktu ben beyti tavaf ve Safa safayla merve arasında say sonra ihramdan çıkıp kaştan bir kadına geldim kadın başımı tarayıp ayıkladı Sonra tevriye günü niyetiyle ihrama girip ettim. Artık ben hac fiillerini soranlara hep böyle fetva verir oldum. Nihayet Umere'nin halifelik zamanı olunca o Umrenin halifelik zamanı olunca o Allah'ın kitabını alırsa o bizlere hati da Umre'yi de Allah için yapın. El Bakara Suresi 196. ayet diye tamamlamakla emrediyor. Eğer peygamberin sözünü alırsa şüphesiz peygamberde kurbanın yerine ulaşınca yani kesimce kadar ihramdan çıkmamıştır. dedi. Abdullah İbni Kaysan'dan tahsis edip şöyle demiştir. Esma her zaman Mekke'deki hacı Mekke'ye Esma ne zaman her zaman, ne zaman Mekke'deki hacı Mekke'ye uğrarsa şu sözleri söylerdi. Allah Muhammed'e salat etsin. Yemin olsun ki biz veda haçında ona beraberinde işte bu haçın mevkiinde inmiştik. O günlerde biz yükü hafif, binit az, azıkları az kimseler Ben, kız kardeşim Ayşe, Zübeyir ve bizim gibi kurban sevk etmeyen falan ve filan kişiler haçı fes ile umre yaptık. Bizler beyti el sürüp tavaf edince say ve saç kısakmasından sonra İran'dan çıktık. Ve sonra hac için öyle akabinde yeniden ihrama girdik. 12. İnsanın hacdan yahut umreden yahut gazve seferinden döndüğünde söyleyeceği değil, sözler babı. Bize Malik Nafi'den, o da Abdullah İbni Umer'den haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazve seferinden yahut hacdan yahut umreden döndüğü zaman Arazden en yüksek yer yer üzerinde üç defa tekbir getirir. Sonra şunları söylerdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehnehu mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Aybuna <gülüyor> ta'yibuna abiduna saciduna Rabbil hamidun. Sadak Sadakallahu ve dehu ve nazara abdehu ve yoktur tapacak, çalaptır ancak o birdir onun ortağı yoktur mülk onundur, hamd onundur o her şeye güç yetirendir biz ancak Rabbimize donucularız, tövbe edicileriz ibadet edicileriz secde edicileriz, hamd edicileriz Allah vaadinde doğru söylemiş kuluna yardım etmiş bütün düşman, cem niyetini yalnız başına, bozguna uğratmıştır. üç. Gelmekte olan hacıları karşılamak ve 3 kişiyi bir bine hayvanı üzerine bindirmek bağlı. Bize ahavet en hazra iklim eden tahsis etti. İbn-i Abbas şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'ye geldiği zaman onun Abdülmuttalip evlatlarına oğlancıkları Karşıladılar. Peygamber onlardan birisini devesinin ön tarafına, diğerini de arka tarafına bindirdi. 14. Yolcunun kendi menziline gündüzleyin gelmesi babı. İkremullah razıallah şöyle demiştir. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye giderken zül Şecere mescidi mescidinde namaz kıldı. Namaz kılmak Mekkeden dönüşünde de vadi ortasındaki Juhleife'de namaz kılmak ve sabaha kadar burada geceye getilmek ve sabahleyin Medine'ye yönelmek adetinde idi. 11. Yolduğunun aydesinde öğle ile ikindi, öğle ile akşam arasındaki namaz içinde girmesi babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer dönüşünde ailesi yanına gelmezdi. O ailesinin yanına ancak kuşluk vakti yahut da öğle ile ikindi arasındaki zamanda girerdi demiştir. 16. Bölüm. Yolcu gelmek istediği şehre ulaştığı zaman ailesi yanına gece içinde gelmez. Bize şube Muharripten tahsis etti. Cabir İbn Abdullah Radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferden yolcunun ailesi yanında geceleyin gelmesini ne yetti demiştir. 17 Şehre ulaştığı zaman bina, bineğini suratlendirin kimse babı. Bana Hümeyt et-Talil haber verdi. Kendisi Emes İbni Malik'ten işitmiştir. Enes radıyallahu anh şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden gelip de Medine'nin yüksek yollarını da ya binalarını görünce hızlanması için sal vermek ihtiyarında idi. Eğer bineyi deveden başka bir hayvan olursa onu harekete getirip hızlandırırdı. Ebu Abdullah el-Buhari der ki El-Haris İbn Umer Hümeyt'ten yaptığı rivayetinde Medine'yi sevgisinden dolayı binayla harekete getirirdi. Fıkrasını ziyade etmiştir. Bize Kutayb'e tahsis edip şöyle dedi. Bize İsmail İbn-i Cafer Hümeyt'ten tahsis etti. Enes bu rivayette dereceat yerine cüzirat, duvarları demiştir. Bu hadisi duvarlar lafzıyla rivayet etmekte İsmail İbni Cafer El Haris İbni Umeyir mutabihat etmiştir. 18. Yüce Allah'ın evlere kapılarından gelin. El Bakara Suresi 189. ayeti Kavli Babı Ben El Bera İbni Ali radıyallahu anh'tan işittim şöyle diyordu. Bu ayet biz ensariler hakkındaydı. Tahiliyet zamanında Ensar haç yapıp evlerine geldiklerinde evlerin kapılarından girmezlerdi de evlerine arka cehenninden açtıkları bir delikten girerlerdi. Bir kere Ensar'dan biri yine böyle evine geldiğinde delikten değil de evinin kapısından girmişti. Ve o kimse bu hareketi sebebiyle ayıplanmıştı. Bunun üzerine iyilik ve itaat evlere arkadan girmeniz değildir fakat iyilik ve takva edip sakınmalıdır evlere kapılarından gelin Allah'tan korkun ta ki muratlarınıza kavuşasınız. Bakara suresi 189. ayeti indi. 19. bab Sefer azaptan bir parçadır. Bize Malik Sümmaydan o da Ebu Salih Zevkan Es Zeyyat'tan o da Ebu Hurayra radıyallahu anhdan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sefer azaptan bir bir parçadır. O sizden herhangi birinizin yemesine, içmesine, uykusuna mani olup intizamını bozar. Yolcu sefere ait işlerini bitirince ailesine dönmeyi çabuk yapsın buyurmuştur. 20. Yolcu yürümek kendisi için mühim olduğu zaman ailesine dönüşü çabuklaştırır babı. Bana Zeyd İbni Eslem haber verdi ki Babası Esrem şöyle demiştir. Ben Abdullah İbni Umer'in beraberinde Mekke yolunda bulundum. Yolda onun zevcesi Safiye Bint-i Ebi Ubeyz'in şiddetlendiği haberi ulaştı. Bu sebeple yürüyüşünü çabuklaştırdı. Nihayet şafağın batmasının ardından bineğinden indi. Akşamıyla yatsı namazları arasını birleştirip kıldı. Sonra ben gördüm ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yürüyüş onun için mühim olduğu zaman yani seferde acele sürüp gittiğinde akşam namazlarını geriye bırakır ve onunla yatsı namazının arasını birleştirir, dedi